aynı şeyler oluyor. Hep aynı sohbetler anlatılıyor. Hep aynı konular işleniyor. E, farklı farklı şeyler konuşsak, farklı farklı şeyler araştırsak e, şeklinde sorular geliyor. Hatta bu tür soruyla sohbetlere gelme ihtiyacı bile hisseden kardeşlerimiz oluyor. Bunları kınamıyoruz. Tenkit etmiyoruz. Bunlar kardeşlerimizdir. Olabilir. E, böyle bir şeyi uygun görmüştür. Yine bu konuda birkaç kitap okuma ihtiyacı hissettim. Şöyle bir sonuca vardım. Alimin birisi diyor ki Allah'ın kitabı iki musafın arasıdır. Ve 1400 senedir hep aynı şeyler anlatılır. Örneğin diyor bir namaz mevzusunu alın muhterem kardeşlerim. Yani yeni vahyi inmiyor. Hep aynı şeyler olacak. Aynı şeyler olurken, yapılırken neler anlayabileceğimiz önemli. İlim ehli diyor ki ben diyor Sabır konusunu araştırdım. Sabırı içinde namaz ayeti var. Gazaba uğrayanların özelliklerini araştırdım. Namaz ayeti var. Namazı terk etmeyi araştırdım. Namaz ayeti var. Cehennem ehlini araştırdım. İçinde namaz ayeti var. Salih kulların özelliklerini araştırdım. İçinde namaz ayeti var. İblisin kıssasını araştırdım. İçinde namaz ayeti var. Görüldüğü gibi yani dinde imanın şartlarını araştırdım namaz var. İslam'ın şartlarını araştırdım namaz var. Yani sabırla alakalı bir sohbet yapsanız içinde sabırla beraber namaz ayeti zikrediliyor. Hac sohbeti yapsanız hacla beraber içinde namaz emrediliyor. Maun suresinde amelleri boşa çıkan insanların gazaba uğrayan insanların özelliklerini araştırsanız bununla beraber içinde namaz ayeti geçiyor. Yani Kur'an'da 70 küsur yerde namaz geçiyor. Hangi yerden alırsanız alın aynı ayeti okumak zorundasınız. Veya yılda bir sefer kurban geliyor. Her kurbanda aynı sohbeti yapmak zorundasınız. Cemaatle alakalı bir müşkülat oluyor. Aynı sohbeti aynı ayetleri hadisleri okumak zorundasınız. Yani din böyle muhterem kardeşlerim yeni bir şey gelmiyor. Yeni bir şey inmiyor Yeni vahyi yok aşağı. Onun için bugünkü delilsiz hareket konusunda 3-4 tane alimin kitabından aynı delilleri kullanmışlar. Yani bu konuda 20 tane de kitap koysanız delilli yazmışsa yine aynı şeyleri kullanmak zorunda. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. İnsanların tavsiyelerini öngördükleri ve çözüm olarak üretebilecekleri şeyleri dinleyebiliriz. Nelerdir? Nasıl çözüm olabilir? Nasıl yeni şeyler anlatılabilir? Hangi başlıklar tavsiye edilir? Bunları dinleyebiliriz. Yine bazı gençlerimizden şöyle şeyler duyduk. Ya işte birkaç kişi kendi arasında samimi oluyor. İşte herkes birbiriyle kaynaşmıyor. Muhtemel kardeşlerim, 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi insanın varlığını kendisindeki Belli Allah'ın vermiş olduğu yetenekleri kendisinin hissettirmesi lazım gencin. Yani kendisi hissettirirse Allah'ın verdiği o yetenekleri cemaatle paylaşırız. Bu da çok hayırlı ve faziletli olur. Kendisi hissettirmeden genç kardeşlerimizin bizim hissedebilmemiz mümkün değil. Şimdi faziletli insanlar bile bazı şeyleri hissedemeyebiliyor. Bilal radıyallahu anh açlığından dolayı Ebu Bekir Radiyallahu'nun karşısına geçiyor. Ya Ebu Bekir bana şu ayeti okur musun diyor. Ebu Bekir Radiyallahu'nun ayeti okuyup gidiyor. Bilal diyor ki vallahi ben ondan daha iyi biliyordum ayeti. Belki açlığımı hisseder diye diyor ona sordum bunu. Yani muhtemelen kardeşlerim hissetmesini istediğiniz insan faziletli de olsa ki bizlerin fazileti tartışılır. Hissetme imkanı olmuyor. Yani böyle bir gencimiz varsa böyle bir kardeşimizde Allah'ın verdiği güzel bir yetenek, sohbet yeteneği olabilir, araştırma yeteneği olabilir. Bilmeyen kardeşlerimize Kur'an öğretme yeteneği olur, konuşma yeteneği olabilir. Cemaatin aksiyen işlerinde görev alma yeteneği olur. Genç kardeşlerimizin kendilerinin hissettirmesi lazım. İkinci yönü de bu. Üçüncü yönü de yine sorularda şunlar geliyor. Belki hepimiz bu sorulara vakıf olmuyoruz ama... Gençlerimiz Allah razı olsun bizi bir abi gibi gördükleri için bazı şeyleri rahat söylüyorlar. İşte hocam diyorlar sohbet bitiyor bakıyorsun 3-5 kişi bir yerde 3-5 kişi bir yerde başlıyorlar konuşmaya. Geçen hafta ben de dikkat ettim. Gerçekten de bu kardeşimizin tespit ettiği gibi bu tür gruplar halinde 3 kişi 5 kişili sohbetler oluyor. Ve bütün hafta düşündüm bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu kardeşlerim. Benim tespit ettiğime göre siz de farklı yorumlarda da bulunabilirsiniz. Sorular cemaat halinde sorulmuyor. Örneğin burada oturan bir kardeşimize soru sorulacaksa cemaat halinde sorulmadığı için cemaat dağıldıktan sonra iki kişiyle tek kişiyle sorma ihtiyacı hissediyor. En büyük üç kişilik beş kişilik gruplar sohbet grupları bundan dolayı oluşuyor. Oysa ki sorumuzu Dinde haya yoktur diyor Allah Resulü. Hayızlı kadın geliyor Tirmizi'de gelen bir hadisi şerifte. Ey Allah Resulü diyor benim diyor hayız kanım durmaz diyor. Şu kumaşla şundan şundan olmuyor olmuyor olmuyor diyor. Ve ayda dört kez hayız görürüm diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her namaz için diyor guslet yapamam. İki namazla bir guslet yapamam. Tehmüm ederek kıl ve namazlarını ceme, cemet Allah'a tefekkür et diyor. Yine bir hadisi şerifte kadın gelip Allah'ın Resulü'ne kendisini arz edince Ayşe Valdemiz diyor ki amma da utanmaz kadın. Resulullah diyor ki bu çok hayırlı bir kadın. Yani din daha yoktur. Soru sorabilecek kardeşlerimiz soruyu bütün cemaatle paylaşırsa ailevi özel bir mesele olmadığı halde diniyle alakalı bir mesele olduğunda bütün cemaatle paylaşırsa hem cemaatin o sorudan faydalanmış olur. Hem sorunun içerisinde ayrı bir soru çıkar. Böylece de bir daha yakın bir kaynaşma olur muhterem kardeşlerim. Benim tespitime göre dağıldıktan sonra 3 kişili 5 kişili grupların bir arada oturmalarına sebep bu sorular oluyor. Ha güzel bir şey yani en azından kendisi için soruyor öğreniyor ama en azından da bu kadar insanla paylaşarak herkesin böyle bir sorundan böyle bir verilecek cevaptan e, faydalanması sağlanır cevap veren kişinin de hata yapması durumunda diğer bilen kardeşlerimiz güzel bir usluple e, eksik kalan yerlerini tamamlar, daha olgun bir soru cevap şeklini alır muhterem kardeşlerim e, tespit edebildiklerim bunlar ya inşallah sohbetimize geçelim dediğim gibi bir sohbeti başka kardeşimiz indi bu hafta ben yapma zorunda kaldım Bismillahirrahmanirrahim. ve ve ve min ve min Muhterem kardeşlerim, bu haftaki sohbetimizin mevzusu ama daha ziyade Soru cevap şeklinde kendi kendime soru cevap sorarak ve cevap vererek yapacağım. Ama bununla yine konumuzla alakalı birkaç ayet hadis zikretmekte fayda var. Delilsiz hareket etmenin zararları ve delilli hareket etmenin gereği konusunda inşallah e, sohbet yapacağım. Ama sohbeti dediğim gibi e, yine soruların içerisinde geldiği üzere e, hazırlanmış bir broşür şeklinde değil de bu konuyla alakalı alimlerin yazdıkları kitaplardan faydalanarak, böyle kitaplardan alıntılar yaparak, önünü arkasını doldurarak, içinden bir tane çekerek değil, konuyu içerisinde okuyarak inşallah bakalım bu alimler bu konulara nasıl yaklaşmışlar. Delilsiz hareket etmenin zararları. Kur'an ve Sünnet'im bu tip hareketlere, Böyle yaşantıya bu tür davranışlara çok şiddetli cevaplar vermiş. Delilsiz hareket etmeyi bu konuda ihtilafa düşmeyi gazaba uğrayan topluluğun özelliklerinden saymıştır. İbni Teymiye Rahimullah sırat müstakimde gazaba uğrayanların özellikleri başlığında bunların en büyük sebebi ihtilaf etmeleridir. İhtilaf etmelerinin sebebi de delilsiz hareket etmelerindendir demiştir. İnşallah oraya da değineceğim delilsiz hareket etmek ihtilafı gerektiriyor ihtilafta gazaba uğramış insanların özelliklerini ortaya çıkarıyor yani bizden önceki Yahudi ve Hristiyanların vasıfları ve onları taklit etme onların özelliklerini taşıma kazandırıyor kişiye onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere uyum denildiği zaman Hayır derler, atalarımızın üzerinde bulunduğumuz yol bize yeter derler. Peki ya atalarımız bir şeyi bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler iseler de hala onları takip mi edeceksiniz? Maide suresi 104. Onları Allah'ın indirdiğine uyun dense, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız ve onların yolundan gideriz derler. Şeytan onları alevli bir azaba sesliyor. Lokman 21. Bir de şöyle denilmiştir. Biz atalarımızı bir din, bir yol üzere bulduk. Şimdi onların izleri üzerindeyiz derler. Zuhruf suresi ayet 22. Hakkında bir bilgi, bir delil. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Zira kulak, göz, kalp hepsi bundan sorumludur. İsra suresi ayet 36. Ve yine deliller, delilli hareket etmenin, delilsiz hareket eden millete ve delilsiz hareket edene Rabbül Alem'in kitabında şöyle cevap vermiştir. Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir ki? Muhakkak ki Allah zalim bir kavmi doğru yola iletmez. Kasas suresi ayet 50. Rabbinden bir delil üzerinde bulunan kimse kötü işi kendisine süslendiren ve keyifli, keyiflendiren ve keyfine uyan gibi olur mu hiç? Muhammed suresi ayet 14 Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadan Allah'ın ayetlerinde tartışan yok mu? Onların gayesi hiçbir zaman hakka ulaşmak değildir. Onlar nefislerini ilah edinenlerdir büyük günden vay onların haline müminin süresi onlar ki kendilerine gelmiş bir delil olmadan Allah'ın ayetleri üzerinde tartışır dururlar Allah'ın yanında gerek müminlerin ve gerekse Allah'ın yanında onlar gazaba uğrarlar Allah'ın ve müminlerin kızgınlığını üzerlerine toplarlar müminin süresi ayet 35 İslam'ın sınırlar içerisinde denilen bütün inanç ve ameller İslam'ı kurallara Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrıldığı zaman Asla geçerli olmaz Onların çoğu zanda Zandan başka bir şeye Tabi olmazlar ve zana uyarlar Zansa Hak'tan hiçbir şey ifade etmez Yunus suresinde Eğer yeryüzündeki insanların Çoğuna uyarsan onlar seni Allah'ın yolundan sap sapıttırlar Zira onlar Zaten başka bir şeye uymuyorlar Ve dolayısıyla Sadece sadece saçmalıyorlar. En'am suresi. Halbuki onlara bu hususta hiçbir bilgi yoktur. Onlara Allah'ın indirdiği kitaba gelin denildiği zaman da yüz çevirirler. Yüzlerini ekşitirler. Necim suresi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizleri zandan sakındırırım. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Sahi Buhari birinci cilt. Rabbimiz size indirilene Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka şeylere uyarak dost edinmeyin. Evet bu kardeşlerim. bu konuda yine yazılmış ve günümüzde çok tavsiye edilen ihtilafların kaynağı gibi gösterilen bir kitap. Fakihler arası görüş ayrılıkları. Fakihler arası görüş ayrılıkları. Bu kitap Ümmül Kura'da çıktı. Abdullah Türki'nin kitabı ee, bu kitap üzerinde şöyle diyorlar sanki İslam dini o kadar ihtilaflı o kadar karışık o kadar karmaşa içerisinde ki ya siz asla bunu anlayamazsınız onun için bir ilim ehline bir alime tutunun onun doğru söylediğini doğru hatalı gördüğünü de hatalı olarak kabul edin siz bunu asla anlayamazsınız Buna delil olarak da örnek olarak da şu meseleleri verirler. Cahiliyede cahiliye devrinde bir kızla zina eden bir kızla zina eden sonra Müslüman olduktan sonra o kızın anası alınır mı? Bu konuda 24 tane alim ihtilaf etmiştir. Sayfa 154. Bakın bir ihtilaf sebebi. Buna cevap vererek devam edelim. Muhtemelen kardeşlerim hiçbir konu yoktur ki ihtilaf edilmiş ihtilaf halinde bırakılsın asla ve asla ihtilaf halinde bırakılmamıştır şimdi bu ilim ehlinin hadisler onlara ulaşmadığından dolayı ihtilaf var bu mevzuda ihtilaf edilmiştir Allah'ın kitabını Rasul'unun sünnetini ihtilaf parçası gibi gösterenden daha zalim ve gazaba uğrayan kim olabilir ki diyor İbn Teymiy Eraymullah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu sorulduğunda anasının avret yerine baktığınız kişinin ne kızı ne de kız kardeşi alınmaz diyor. İhtilaflı mı muhterem kardeşlerim bu mesele. Evet ihtilaf etmiş alimler bir kısmı alınır bir kısmı alınmaz demişler. Alınır diyenler şöyle demişler. Cahiliyede olduğu için nikahı nikah haram kılar. Nikah olmadığı için alabilir demişler. Bir kısmı alamaz demiş ihtilaf etmişler. Ve bir kısım alim sünnet alimleri diyor ki Allah Resulü buyurdu ki mahrem yerine baktığınız kadının ne anasını ne de kızını ne de kız kardeşini alamazsınız. Ve kız kardeşini aynı nikahta olarak şer düşüyorlar. Görüldüğü gibi insanlar ihtilaf etmiş ama naslarla bize ihtilafsız gelmiş konu. İkinci bir konu. Müminlerin ihtilafları naslarla çözülür. Örneğin Ömer radıyallahu anh'a sorulduğunda cünüp ne yapar? Ömer radıyallahu anh demiştir ki cünüp su buluncaya kadar namazı terk eder. Ammar radıyallahu anh da demiştir ki cünüp bir kişi su buluncaya kadar tehemmümle namaz kılar. İşte İslam'da büyük ihtilaf var dedikleri biri ikinci ihtilaf. Biri terk eder diyor, biri kılar diyor. Acaba bu mevzu böyle ihtilaflı mı bırakılmış? Böyle ihtilaflı bırakıldıktan sonra biz hata yapınca Allah bize azap edebilir mi? Rabbül Alemin böyle bir adaletsizliği var mıdır? Ammar diyor ki ey Ömer biz Resullaha gitmiştik. Ben cülüp olmuştum. Şu devenin yaptığı gibi ben kuma yatıp yuvarlanmıştım. Ve bununla namaz kılmıştım. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam bana tevessüm ederek, Ya amir, Allah senin hayrını versin, Bismillah deyip kuma elini vurup yüzüne sürmen, Bismillah deyip ellerini ovalaman sana yeterli demişti. Ve biz biz de böyle su buluncaya kadar namaz kılmamış mıydık? Ömer, evet, Ya amir, ben hatırlamıyorum. Dilersen sen bununla amel et ve insanlara anlat. Peki ihtilaf ihtilaf şeklinde mi kalmış? Yoksa naslarla bize aydınlatılarak mı gelmiş? Bunu bir ihtilaf gibi gösterip de bak bu acayip ihtilaf var. 12 tane alim ihtilaf etmiştir. Siz bunu anlayamazsınız. Siz delisiniz. Allah o zaman bize hesap sormaz. Bir başka ihtilaf. İzma konusunda ihtilaf. 157. sayfa. Acaba insandan çıkan meni mi necistir? İdrar mı necistir? bu konuda 24 tane alim ihtilaf etmiştir 158. sayfa Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a konuyu götüren alimler bize şu cevabı vermiştir Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki meni omurli kemiğinin en alt kemiğinin içinden gelir vücutun atığı değildir idrarsa vücutun kullanarak atığıdır onun için idrar necistir Meni necis değildir. Resulullah aleyhissalatu vesselamın kilotuna meni damlardı da Ayşe validemiz onu ofalardı. O halde giyerdi ve ümmetine namaz kıldırırdı. Peki ihtilaflı mı kalmış? 20 küsur tane alim bu konuda ihtilaf etmiş. Bu mevzu ihtilaflı mı kalmış? Resul bunu anlatmış mı? Rabbimiz kitabında buyurmuyor mu? Bu Kur'an'ı hiç düşünmez misiniz bu kitabı? Allah'tan başkasından gelseydi ihtilaf olurdu. Oysa ki bunda ihtilaf yoktur diyor. 6. Mutanika hususunda sahabenin ve tabi'nin ihtilafı. İbni Abbas'a mutanikanı sorduklarında İbni Abbas diyor ki Kur'an ayetleri inerken mutanikalı sahabeler vardı. Ta ölüm döşeğine kadar İbni Abbas Rahimoğlu'na mutanikanın helallığını savunmuştur. Ömer radıyallahu anha sorulduğunda Ömer radıyallahu an diyor ki mutanika haramdır. Her kim mutanikalı karşıma gelirse onu recm ederim diyor. Bırakın alimleri sahabe ihtilaf etmiş. Ama bunlar bu ihtilafı etmiş diye ya ihtilaf var. Sizin bir kısmınız mutanika yapın, bir kısmınız yapmayın. Biriniz Ömer'in dediğini tutun, biriniz Abbas'ın dediğini tutun. Ya böyle bir yaklaşım olabilir mi? İhtilaf var sahabe arasında. Ha ihtilafın etme sebepleri ayrı bir sohbet işidir bunu ayrıca görürüz ama Ömer radıyallahu anh'a sorulduğunda Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor Sahih Buhari'de geliyor Hayber'in kapısına dayanmış kollarını kaldırıp kapıdan tutmuş koltuk altı beyazlıklarını görür gibiyim. Muminin suresi 9 ve 10. ayet inince Resulullah şöyle demiştir. Bugünden kıyamete kadar iki şey size haram edildi. Birisi mutanikahı cahiliyede kıyılırdı. Birisi de ehliye şegeti. Abbas ile Ömer ihtilaf etmiş. Daha sonra alimler ihtilaf etmiş. Şia'ya dalalete kayan olmuş. Gazaba uğrayan insanların özellikle taşıyan insanlar olmuş. Şia'da i̇bn Abbas'ın bu delilini almıştır. Şimdi diyebilir misin o zaman ihtilafı meşru görüp Kur'an sünnet ihtilaf doludur. Siz anlamazsınız. 10 tane ayet ezbere bilmiyorsunuz, 10 tane hadis rivayetiyle bilmiyorsunuz, siz ihtilafı ne anlarsınız? Böyle bir yaklaşımla Şia'yı kınayabilir misin? İbni Abbas'ın sözünü almıştır. Ama ihtilaf çözülmüş olarak gelmiştir bize. Rabbin hakkı için ihtilaf ederseniz edebiliriz ama çözülmüştür naslarla. Asla ihtilaflı bir konu kalmamıştır muhterem kardeşlerim. Muminin süresi indiğinde Bukhari ve Müslim'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugünden kıyamete kadar size iki şey haram kılınmıştır. Ehli eşek etiyle muta demiştir. Ömer bu delili getiriyor. Muminin süresindeki ayeti okuyor. Eşlerin müstesna bundan sonrakilerden kınanırlar. Kınanma vardır diyor. Şimdi ihtilaf vardır. ya insan kör değil ya. Okuma yazmasını bilen biri hangisinin delil getirdiğini anlar bu da kitabın 158. sayfasında evet 7. ihtilaflı mesele 163. sayfasında ihtilaf doludur dedikleri kitap bunları getiriyor 159. sayfada ee, suyla gargara edildiği su bulunduğu zaman temmümün hikmi bozulur mu Su gördüğünde tehemmümün hükmü bozulur mu? 12 tane alim ihtilaf etmiş, bir kısmı bozulur, bir kısmı bozulmaz demiş. Dileyen bir kısmını tutmuş, dileyen de diğer kısmını tutmuş. Ve sünnetten delil getirenler. Suyu gördüğü halde yıkanmayan sahabe vardır. Hastalığından, hasta olabileceğinden endişe ederse. Bundan dolayı zaten ayet de açıktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Abdestinin yaptığı bütün işleri teemmümlü de yapar. Gargara ve içme ise teemmümü bozmaz. İhtilaflı mı bu mesele? Muhtemelen kardeşlerim. 8. sahabenin hadisi unutmasından kaynaklanmıştır. İhtilafa bir sebep sahabenin hadisi unutmalarından, karşıkinin sahih delilini bilmeden kaynaklanmıştır. Yine kitabın 148. sayfasında adamın birisi Kur'an okuyor. Sahabenin biri Diğer birisi tutuyor yakasından kolundan Resulullah'a götürüyor. Sen yanlış okuyorsun diyor. Resulullah oku bakayım diyor. Okuyor sen oku bakayım o da okuyor. Cebrail bana iki şekilde de indirdi. Siz Yahudi ve Hristiyanlar gibi ihtilaf etmeyiniz. Biriniz birinize karşı Allah'ın ayetlerini getirmeyiniz. Dininizi benden öğreniniz diyor. İhtilaf etmeye ne gerek var? Dininizi benden öğreniniz benim söylemediğim şeylerden dolayı beni de minnet altına koymayınız diyor Allah'ın nur verdiği insanlar karşılaştığı ihtilafları Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetinden anlar diyor İbni Teymiye Rahimullah Sırat-ı Müstakim de bir ihtilaflı meseleyi gördüğü an Allah'ın nur verdiği hayır verdiği insanlar hangi ilmehlinin ehlinin delil getirdiğini Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden anlar diyor. Evet. 148. sayfaydı. Evet. 10. suysa ihtilaflar büyük bir şekilde kınanmıştır. Ve az önce de 5-6 tane ayetle okuduğumuz gibi. Evet. Muaz'ın Yemen'e gitme hadisesi. Muaz'ın, ey Muaz neyle hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla... Onda da bulamazsan senin sünnetinle, onda da bulamazsan rey ve görüşümle ihtilaf vardır üzerinde. İbn Kayyim Rahimullah bunu sahih saymıştır. Buhari üstündeki gelen hadisten haberi yoktur. Bunu sahih sayarak kıyasa fetva vermiştir. Kendi rey ve görüşümle. Ve daha birçok alim bunu sahih saymışlardır. Ve zayıf sayanlar oldukça çoktur. Bunun için dinin tamamlandığını Kur'an ve sünnette eksik hiçbir şeyin bırakılmadığını söylemiştir Resulullah ve bu hadisleri delil getirmişlerdir kitabın 154. sayfasında ki zaten hadis usulünde biliyorsunuz Muaz bin Cebel'in bu hadisi zayıftır. Şimdi İbn Kayyim veya bunu buna denk alimler veya günümüz alimlerinden Albani bunu zayıf saymış aralarında ihtilaf etmiştir. İhtilaf vardır, dilersen bunu kabul et, dilersen bunu kabul et. Sen İbni Kayyım'dan daha mı iyi bileceksin? Böyle bir yaklaşımla din öğrenilebilir mi? Muaz Bin Cebel bir kere Yemen'e gitmiştir ömründe. Evet bir haberdir. Muaz Bin Cebel'in Yemen'e gitme meselesi de Buhari Müslim'de şöyle geliyor. Bakın ihtilafsız bize ulaşıyor. Eyman sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Oraya vardığında Allah'ı birlemeye davet et. Bunda sana itaat ettiklerinde onların üzerine yılda bir ay orucu emret. Bunda da sana itaat ettiklerinde zenginlerinin ömürde bir sefer hac yapmaları gerektiğini emret. Bunda da sana itaat ederlerse onların malının kırkta birini zekat vermelerini emret. Malı ne çok iyisinden al aldığın kişinin kalbini nifa düşürürsün. Ne de çok kötüsünden al vereceğin kişiye fayda sağlamaz. Bakın masla bize doğru olan gelmiş. Ya yani ihtilaf çözülmüş. İki insan ama ulaşmış, ama ulaşmamış. Veya günümüzdeki kadar eserler bir arada toplu olmayışından ihtilaf etmişler. Şimdi o iki insanın arasındaki böyle bir ihtilafı büyük bir ihtilaf var. Sen ne anlarsın? Şeklinde yaklaşımla Allah muhafaza ihtilafa devam et şeklinde bir düşünce insanı Allah korusun gazaba uğrayan insanların sınıfında yani İhtilaf edersin. ihtilafa fetva edilsin. Birlik beraberlik dağılır. Hak üzerinde ihtilaf etti ve gazaba uğradılar diyor. Yaptıkları yaptıkların hesabını Allah mahşer günü onlara soracaktır diyor Rabbimiz. İhram konusunda ihtilaf sahabeden ve alimlerden yüzün üzerinde ihtilaf vardır. İhram konusunda. Saçları kesilir mi tıraş mı edilir? İhram'ın sağ kolu çıkartılır mı Çıkartılmaz mı Efendim sana Mina'da kalınır mı Kalınmaz mı İhtilaf var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Baktığında bu ihtilaf Çözülmüş ve bitmiş İhtilaf bizim delillere Ulaşamayışımızdan kaynaklanmış Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Saçlarını tıraş eden geliyor Allah sana rahmet etsin Allah sana rahmet etsin Allah sana rahmet etsin Saçlarını kısaltan geliyor Allah sana rahmet etsin Muhtemel kardeşlerim bu ihtilaf değil İkiz uygulanmıştır Kısaltana 3 kere magfret dilenmiştir ustura vuranlara 3 kere magfret dilenmiştir Onun için bu bir ihtilaf sebebi değil İh, Alimler ihtilaf etmişlerse bile Naslarla asla bir ihtilaf yoktur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cemre'de 3 gün kalan fazilet ehlidir Dördüncüsü de daha faziletlidir ayet var Kalınır mı kalınmaz mı? Resulullah kalmıştır. Kalınması faziletlidir. Ancak hastalar, yaşlılar, çobanlara ruhsat verilmiştir. Bunun neresi ihtilaf naslarla? Kur'an ve sünnette bunun neresi ihtilaf muhterem kardeşlerim? Kitabın 304. sayfasında geçiyor. Görenle görmeyenin sözü hüccet, ispat ve nefi de ihtilaf. İspat ve nefide ispat İhtilaf Bir kısım insan diyor ki Göreninki görmeyeninkine tercih edilir Şu kapının önünden 3 kişi geçti Ben gördüm Hiç kimse görmemiş Ya burada 100 kişi var bunlar görmedi de Sen mi gördün Benim gördüğüm mü tercih edilir Sizin görmediğiniz mi tercih edilir Bir kısım alim diyor ki Görmeyenlerinki tercih edilir Bir kısım alim diyor ki Görenlerinki tercih edilir Buna delil olarak da kitabın 320. sayfasında bu ihtilafı getiriyor. Fakihler arası görüş ayrılıkları. Zaten kitabın ismi de bu. İhtilaf edildi. Tartışıldı konu. Nedir bu tartışılan konu? İşte diyor ki e, gö görmeyenlerinki ücvettirden kasıt Kabe'nin dışında kalıp görmeyenlerin Kabe'nin içine girip içini görenlerinki tercihtir. Bir kısım insanda diyor ki Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın Namaz kılarken en arkada onun fiillerini görmeyendense göreninki tercihtir. Sen görmediysen görmemişsindir. Yapmadığı anlamına gelmez. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a bakıldığında ispatı muhtemem kardeşlerim ispatı ücvettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eksik namaz kılıyor. Sahabe çıkı, Resulullah çıkıp gidiyor. Sahabe diyor ki eksik kıldırdınız. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam geliyor. Var mı böyle düşünen? Evet diyorlar. Tamamlıyor. Ve görenin ki ispattır diyen bu delilleri getiriyor. Evet. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e başvurmadan verilen hüküm ve fetvalar asla geçerli değildir. Adamın birinin, efendinin birinin oğlu bir kadınla zina yapıyor. Zinanın hükmü sorulduğunda zinakara 100 tane sopa vurulması gerektiğini söylüyor. Oğlan bekar. Adam tutuyor bu zina yapılanın sahibine 100 tane deve veriyor. Altın ve gümüş veriyor konuyu kapatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a mevzu ulaştığında bakın ihtilaf ediyor. Bir kısmı böyle yapacaksın diyor. Sahabe de böyle anlıyor böyle yapıyor. 100 tane doğumlu deve veriyor altın ve gümüş veriyor hadi git diyor. Konu kapanıyor. Mevzu Resulullah'a geliyor. Sen diyor develerini geri ver. Veriyor. Altınlarını geri ver. Veriyor. Yüz tane sopa vurun diyor. Sopayı vuruyor. Ve bir yıl sürgüne gönderiyor. Bakın. Naslara başvurmadan yapılan şey geçerli değil bozulur. Ancak Allah ve Resulullah'ın gelmesi lazım. Kitabın 304. sayfasından. Şimdi yine bu da muhterem kardeşim Görüş ayrılığının Görüş ayrılığının büyük bir fitne olduğunu Büyük bir fitneye sebep olacağını Görüş ayrılığı naslarla çözülmesi gerektiğine de bir bab açmış Halim Görüş ayrılığının kötü olduğunu Çirkin olduğunu bunun felaket olduğunu insanları tehlikeye götüreceği ümmetin bölüp parçalayacağına dair alim bir bab açmış Kur'an Kur'an-ı Kerim'in görüş ayrılığına ve görüş ayrılığı içerisinde olup ihtilaflara giden kişilere çok şiddetli cevapları var Yüce Allah şöyle buyuruyor her bir şey hakkında görüş ayrılığa düşerseniz onu Allah'a ve Resul'una götürün bilirseniz sizin için daha ayrıdır tefrikaya düşüp ihtilaf edenler gibi olmayın onlar gaza ehlinin işidir Ali İmran suresi 105 ve bu meselede ihtilaf ettiğiniz meselelerde Bera bin Azim şöyle diyor her kim hayır ehliyse ihtilaflı meselesini Allah'ın kitabı Kur'an'a ve Resulullah'ın sünnetine götürerek çözer işte onlar tefrikada Ayrılıktan uzak kalan hayır üzerinde olan insanlardır. Bera Azil ve kitapta bu kitaptan alıntılar yapıyorum. Bizim hazırladığımız şeyler değildir. Değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugünden kıyamete kadar hak üzere bir zümre vardır. Bunların özellikleri bahsedilirken İbni Teymiye'nin sıratı müstakimde onlar ihtilaftan tefrikadan ayrı kalırlar diyor onlar ihtilaflı meselelerini Allah'ın kitabına ve Resuluna götürürler diyor ihtilaf o kadar kınanmış ve büyük görülmüştür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birisi Müslim'de gelen hadiste hadis numarası 432'de Kuran okuyan bir adam görür bu adamı diğer sahabi alır Resulullah'a götürür okuduğunda da Resulullah şöyle der ikisi de doğru ama Allah'tan korkun kitabın biriyle birini karşı gelmeyin Kur'an ihtilafa ve ihtilasa sebep değildir Resulullah öyle öfkelendi ki bu ihtilafa onun yüzü bembeyaz oldu diyor <gülüyor> ve sizden öncekiler kitapları hususunda ihtilafa düştükleri için gazaba uğradılar ve sapıttılar diyor siz ihtilafa düşmeyin İbn-i Ümmar Rabiallah'ın şöyle buyurmuştur bizler dini dair hususlarda anlaşmazlığa düştüğümüzde asla tartışmaya gitmezdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorulmadığı zaman bize gazaplanır, yüzü kızarır ve bizi uyarırdı diyor. Yine Müslim hadis numarası 2666'da Buhari ve Müslim'in diğer rivayet ettiği hadisler Resulullah şöyle buyurdu. Kalpleriniz Kur'an üzerinde bir araya ülfet ettiği sürece okuyunuz. Ayrılığa düşüp ihtilaf ettiğinizde biliniz ki aranızı şeytan ayırmıştır. Oradan dağılınız sakın ihtilafa düşmeyiniz. Ve ihtilafın çirkin olduğunu söyleyen İmam Ahmet Sen şöyle demiştir. Şu bir gerçek ki İslam ümmeti ihtilaf etmediği zaman yüce ve onurlu olmuştur. İhtilaf edip kalpleri birbirinden ayrıldığı zaman kafirlere duymadıkları kin ve nefreti birbirine duymuşlardır. Puanları e, yıpratmıştır Güçsüzleştirmiştir Ve birbirine düşmüşlerdir Ebu Hürer radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Dinleri size Dinde size neyi emrettiysem Onu alınız Sizi neden yasakladıysam ondan da sakınınız Sakın ihtilafa düşmeyiniz İnsanların söz ve Görüşlerini de delil kabul Etmeyiniz Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir bir cümlesinde de burada diyor ki heve ve arzularınızı kendi heve ve arzularınızı din edinmeyiniz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki beni minnet altına koymayınız. Size neyi emrettiysem onu alınız, neden de sakındırdıysam ondan da sakınınız. Yüce Allah kitabını kitabının muhkem olduğunu ve birbirine tasdik edici ayetler olduğunu Asla ihtilaf etmediğini söylüyor. Allah'ın sözü en güzel sözdür. Onu ikişerli bir kitap olarak indirmiştir. Ve onu korumuştur. İhtilaf'tan uzaktır. Çünkü mahluk sözü değildir. Ya dinde ihtilaf birine göre böyle birine göre böyle. Allah'ın kitabı mahluk sözü de ihtilaf olsun. Onda ihtilaf yok. Bize nas ihtilafsız gelmiştir. İhtilaf ancak kendimizden kaynaklanmaktadır. Nisa suresinde Kur'an'da nasip ve mensuh Sabit olmuştur Bunu ilim ehli bilmiş Rasul ve sahabe ayırmıştır Muhkem olanlarda hiçbir ihtilaf yoktur Sizin ameliniz bu görüştedir Bu görüşte olanların Zikrettiği delillerden Ümmetin ihtilaf mahmeti, Mahretiyle asabın yıldızları gibi Hadisi ihtilaf sebep gösterilmiştir ve ihtilafa delil olarak da sadece Bu hadis gösterilmiştir Asabımın yıldızı asabımın misali gökteki yıldızlar Gibidir hangisine tutunursanız Kurtuluşa erersiniz İhtilafı meşru Normal göstere, göstermeye çalışanlar, çalışanlar Bu delili almışlardır Bu delilde Zaten zayıftır muhterem kadişah Bu delilde zayıftır İhtilafı meşru göstermeye çalışanlar Bu delili almışlardır Ve yine de bu delilde Zayıftır. Yine aynı kitaptan her zaman için Müslüman Müslümana düşen avam olsun cahil olsun Resulullah'ın sünnetine sımsıkı sarılmak ayrılığa düşmemek Kur'an ve sünneti delil kabul edip her ihtilaflı meseleye onlara götürmek. Şüphesiz ki bu benim doğru yolumdur. O halde ona uyun ondan başka şeylere uymayınız. Enam suresinde hak ve hidayet önderi Allah'ın kitabına ve Resul'un sünnetine sımsıkı sarılır onda asla ayrılığa düşmez dinlediği işittiği sözleri Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sünnetinden delir ister işte onlar Allah'ın kitabının isimlendirdiğiyle kurtuluşa eren hak üzere olan ve nur üzere olan insanlardır muhterem kardeşlerim bunlar bu kitapta bu alemin sözleri insanların ihtilaf gördüğü meseleleri anlatıyor anlatıyor Sonra çözüm olarak bunları getiriyor Buna göre Müslüman Sahih hadis ile amel eder Kendisine bir delil ulaştı mı Sünenlerden ister Ve bundan asla ayrılmaz İnsanların görüşleri Fikirleri Kendisinden önceki insanların sözleri Asla ona bir delil olmaz Bu konuda büyük bir ihtilaf gibi göstermekte Allah'ın buyurduğu bu ayetlere iftiradır ve Allah'a iftiradır. Onun için dinde ihtilaf yoktur. insanlarda ihtilaf var. İhtilaftan uzak kalan o bugünden kıyamete kadar halk üzere olacak topluluğun vasıf ve özelliklerini taşır. Bu kitabı yazan et Turki, Ümmül Kura'dan çıktı ve bu kitapta daha geniş bir şekilde bunu anlatıyor. İbni Teymi'ye Rahimullah'ın Sırat-ı Müstakimin birinci cildinden alıntılar yapacağım hani bunu yapmamın sebebi ya hocam işte hep risalelerde yazmışsınız acaba büyük alimlerden bu görüşte olanlar var mı bunlar da bu görüşte midir düşüncesiyle burada olduğu halde yine bu alimlerin kendi kitaplarından bunları anlatacağım Yahudi ve Hristiyanlara lanet olsun onların en büyük özelliği hak üzerinde ihtilaf ederler İbn-i Teymiye Müstakim Sayfa 12 Yahudi ve Hristiyanlara lanet olsun Onların ellerinde hak bir kitap Varken dinleri hususunda ihtilafa düştü Bölülüp parçalandılar İki kıyamete kadar Hak üzere bir zümre vardır Hak üzere olan zümre Avan ve ca Alimlerdendir Bak sadece alimlerden değil Ya biz cahiliz ne anlarız 10 tane süre ezbere bilmiyoruz 50 tane hadis, senet ilmiyle bilmiyoruz. İbni Teymiye Rahimullah 16. sayfada diyor ki onlar diyor her mevzuyu Allah'ın kitabına ve Resuluna götürürler. Böylece ihtilaftan ve tefrikadan uzak kalırlar. İşte hak üzere olan zümre budur diyor. Sayfa 16. sırat Müstakim 1. cilt sayfa 16. Son baskı 2. cilt bir arada basılmıştır. Sayfalar tutmayabilir üç kitap ehlinin adaletten uzak kalması ayrılığa düşüp parçalanması hak üzerinde ihtilaf etmeleri Allah'a ve Resullarına götürmemeleri olmuştur diyor e, sayfası e, 16. sayfasında dört kitap ehlinden biri kitap ehlinden bize bulaşan en büyük hastalık burada çok geniş zikrediyor Namazda bulaşanlar, oruçta bulaşanlar, davranışta bulaşanlar, giyimde bulaşanlar, kuşamda bulaşanlar, kohuda bulaşanlar, sakalda bulaşanlar, bıyıklarda bulaşanlar, namazın içerisinde e, Gaza ehlinin bize bulaştırdıkları ve yine konumuzla alakalı tefrika ve ayrılıkta bulaşanlar diyor. Onların en büyük özellikleri hak üzerinde ihtilaf ederler. Atalarının sözlerinden ayrılmazlar Üstad ve alimlerinin Sözlerinden kopmazlar diyor Yine kitap ehlinin Bir özelliği ihtilaf etmek için e, Sözleri değiştirirler Hak üzerinde konuşurken bile Sözleri değiştirirler diyor Bu da bize bulaşmıştır diyor İbn-i Teymiye bunu 73. fırka bölümünde anlatıyor. 78. sayfasında. İbn-i İbn Abbas diyor ki yine bunu Sırat-ı Müstakim'in 52. sayfasında. Siz Yahudi ve Hristiyanlara o kadar benzeyeceksiniz ki iki gecenin ve iki gündüzün birbirine benzediği gibi. Onlardan birer fırka kurtuldu. Hepsi ateşten ve gazaba uğrayanlardandır diyor. Bunu İbni Teymiye Rahimullah söylüyor. Bunlardan bireri kurtuldu diğerleri gazaba uğrayanlardan ve ateş ehlidir diyor. Onlara o kadar benzeyeceksiniz ki iki gece birbirine nasıl benziyor? İki gündüz ışık yönüyle birbirine nasıl benziyor? Öyle benzeyeceksiniz. Sokaklara salınıp yağılmanız, anasıyla zina etmeniz, ihtilafa düşüp ayrılmanız, birbirinin başınızı vurmanız da bunlardandır diyor. İhtilaftan asla hayır çıkmaz diyor İbn-i Teymiye Rahimullah. Ve şu hadisi getiriyor. Kötüde hayır var mıdır ey Allah Resulü? Kötüden hayır çıkmaz diye hadisi delil getiriyor. 58. sayfada Sırat-ı Müstakim'de ihtilaftan hayır çıkmaz, onda hayır yoktur, kötülükte hayır yoktur hadisini delil getiriyor İbn-i 58. sayfasında. 8- Kur'an Kur'an'ı farklı okuyan o iki sahabe bunu aynı şeyde fakirler arası görüş ayrılığında da getirmiştim. Evet. Kurtulacak olan bir kısmından ötekiler nasıldır muhterem kardeşlerim? Bu konuda yine ihtilaf etmişler. Kurtuluşa eren ümmetim 73 fırkadır. Biri kurtuldu, 72'si ateşte Bunlar sürekli ateşte mi? Yanıp çıkacaklar mı? Mümin midirler? Kafir midirler? Bakın şu hadisi şerifi yerinden okuyarak anlamaya çalışalım bunu. Ümne ümmetimden bir kısmı puta tapanlarla puta tapacaktır. Ümmetimden bir kısmı Yahudi ve Hristiyanlar gibidir. Ümmetimden bir kısmı dinden dönen dinden çıkanlar gibidir. Hatta biliyorsunuz Havzayn Kevser'in başına kadar bir grup gelir topukları üzerinde döndürüp ateşe atılırlar. Allah'ın Resulü bunlar benim ümmetim asabımdır der Senden sonra mürted oldular Dinden çıktılar diyor Bukhari Müslim'de okumuş olan kardeşlerimiz bilir e 64. sayfasında Ümmetimden bir kısmı puta tapanlar gibi puta tapacak Benim ümmetim diyor ama puta tapacak diyor Yine benim ümmetim diyor ama Yahudi ve Hristiyanlar gibi olacak diyor Yine benim ümmetim diyor ama Ey Rabbim bunlar benim ümmetimdir diyor ama Bunlar sen öldükten sonra birbirinin kafasını vurup dinden çıktı mürted oldular diyor. Ve yüzü koyun ateşe atıldılar diyor. İbnü i Teymiye, birinci 1. cilt 64. sayfada bu hadisleri delil getirerek diyor ki o kurtuluşa eren e, fırkanın dışındakiler puta tapanlar gibidir. Yahudi ve Hristiyanlar gibidir. Mürted gibidirler. Ama ihtilafları onları dinden çıkaracak ihtilaf değilse bu müstesnadır. Bundan ecir ve sevap bile alırlar. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim Yahudi ve Hristiyanlara o kadar benzeyecek ki birebir aynısı. Hatta onlar puta taptığı gibi benim ümmetimden de puta tapacaklar. Onlar aynı Yahudi ve Hristiyanlar gibi olacaklar diyor. Ve dinden çıkacaklar. Yine Buhari'deki şu hadisi şerifi getiriyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam park cennet bahçelerinden Havzayı Kevser'in başında beklerken büyük bir grup gelir. Sonra bunlar topukları üzere çevrilip ateşe atılırlar. Resulullah bunlar benim ashabım ümmetimdi de. Allahu Azza ve Celle de ona sen öldükten sonra bunlar topukların üzerine geri dönüp dinden çıkıp nürted oldular onun için İbni Teymiye Rahimullah dinden çıkanların bir kısmı putatatmış gibi bir kısmı Yahudi gibi bir kısmı Hristiyan gibidir ve buna sebeple ihtilaf etmeleridir diyor onun için 73 fırka benim ümmetim benim ümmetim dediği için hepsi mümindir şeklinde yaklaşmak tehlikelidir Allah korusun mümin olanları da vardır az önce bahsettiğimiz gibi iki ayet üzerinde ihtilaf ediyorlar Resulullah'a varıldığında susuyorlar bu ihtilafta sakınca yoktur ama o 72 grubu bir kısmı puta tapacak bir kısmı Yahudiler gibi bir kısmı da Hristiyanlar gibi olacak İbni Teymiye'nin sırat Mustakim sayfa 64'te başlıyor bunu 3 sayfa şeklinde anlatıyor yine 11. Allah'ın nur bağışladığı insanlar nasıldır? Onlar ihtilafı Kur'an ve sünnetle çözerler diyor. 73. sayfada İbn-i Teymiye Rahimullah Allah'ın kendilerine hidayet ve nur bağışladığı insanlar karşılaştıkları ihtilaflı meseleleri Allah'ın kitabı Kur'an ve hadislerle çözerek o yolu tutarlar diyor. İbn-i Teymiye Rahimullah Allah'ın kendilerine hidayet ve nur bağışladığı kimseler hak üzerinde kalacak o zümre karşılaştıkları meseleleri Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine götürerek ona sımsıkı tutunurlar diyor. 73. sayfada Sırat-ı müstakimin 73. sayfasında muhterem kardeşlerim. Bir de bölüm ayırıyor yanlış anlaşılmasın diye. Hakim bir olayı araştırır hükmederse isabet ederse iki hata ederse tek ecir Bunlar inşallah o gazaba uğrayan, puta tapan, bir kısmı Yahudi ve bir kısmı Hristiyan gibi insanların dışında kurtuluşa eren insanlardandır bunlardan. Ama araştırıyor naslarla, Kur'anla, sünnetle, tefsiriyle, siyeriyle, tarihiyle, usulüyle konuyu araştırıyor. Delilleri koyuyor önüne, hükm diyor isabet etmiş olabilir de hata da etmiş olabilir de ki şu kitapta fakirlerin edip ve etmediği gibi bunların bu ihtilaflar inşallah fırkaynacıya kurtulacak olan topluluklardandır çünkü belli bir şeylere delil uğraşmaya delillere dayanma uğraşıyorlar ama hata olan bunlar bu ihtilafı etmiş diye ya bak ihtilaf meşrudur böyle ihtilaf var sen ne anlarsın bir alime tabi ol onun eteğinden tutun şeklindeki yaklaşım kesinlikle hatadır, yanlıştır. Allah korusun insanı tehlikeye götürür. 14 Size söylediğim bir şeyden beni rahat bırakın. Size söylemediğim bir şeyden dolayı beni rahat bırakın diyor. 77. sayfada muhterem kardeşlerim. Hadis çok acayip. Size söylemediğim bir şey hakkında beni rahat bırakın. Çünkü sizden öncekiler çok çok soru sorup sual sormaktan helak oldular. Size neyi emrettiysem onu alın, sizden de neyi yasakladıysam ondan da sakının. Ve benim getirdiklerime sımsıkı tutunun ve benim söylemediğim şeylerden de beni minnet altında bırakmayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bu hadis Buhari'de ben de ilk defa burada okudum İbni Teymiye Rahimullah sünnete dönmenin sünnete göre hareket etmenin gereği başlığında bu delili de getiriyor size söylemediğim bir şey hakkında beni minnet altına koymayın size neyi emrettiysem onu alın neden de sakındırsam ondan sakının birbirinizle cedelleşerek tartışarak gereksiz şeyler sorulardığında kaçının diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu İbni Taymiye'nin sıratil müstakim 77. sayfasında yine inşallah bir ihtilaf gibi gözüken bir mevzuyu konuş anlatacağım ve inşallah sonuçlandıracağım secdeye giderken eller mi önce koyulur dizler mi yine bu konuda geçen hafta bir ilim ehli kardeşimizin de söylediği gibi bu konuda alimler ihtilaf etmiştir örneğin ee, İbli Kayyum Rahimullah demiştir ki dizler koyulur. Bir başka alim demiştir ki eller koyulur. Biz avam insan olarak burada hangisinin isabet ettiği konusunu araştırmamız lazım. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden biriniz secde ettiği vakit devenin çöktüğü gibi çökmesin. Dizlerinden önce ellerini koysun. Alimler ihtilaf etmiş ama hadis-i ihtilafı çözmüş. Ayet ve hadis ihtilafı çözmek içindir. İhtilaf kaynağı değildir. Bu hadis Nesai'nin ikinci cildinde, Tahavi'nin birinci cildinde, Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi'nin ikinci cildinde, Ebu İshak'ın Birra'da, Buhari'nin tarihinin birinci cildinde, Ebu Davud'un ikinci cildinde, Dari Kutni'nin birinci cildinde, Bey Hakin'in ikinci cildinde, Darimi'nin üçüncü cildinde. Sahi olarak geliyor. İbn-i Ömer radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiğiniz vakit ellerinizi dizlerinizden önce yere koyunuz. i̇bn Ömer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Secde ettiğiniz vakit ellerinizi dizlerinizden önce koyunuz. Bu hadis Buhari'nin ikinci cildinde, Dari Kutni'nin birinci cildinde, Tahavi'nin birinci cildinde. Hakimin müsnedinin birinci cildinde, İbni Kuzeyfen'in birinci cildinde, Beyhaki'nin ikinci cildinde sayı olarak rivayet ediliyor. Üçüncü hadis, Mervez el-Müsned radıyallahu anh, İmam Merviz'den naklettiğine sağlam bir habere göre şöyledir. Ellerinizi dizlerinizden önce yere koyunuz. Evet, Mervez'inin el-Mesai'de birinci cilt. 147'de sayı olarak rivayet edilmiş muhtemel kardeşlerim. Ama İbni Kayyum Rahimullah Allah kendisinden razı olsun e, dizler koyulur demiştir. Ve geçen haftada kardeşimizin zikrettiği gibi bu konuda ihtilaf var diye zikretmiştir. Bu konuda bakalım Albani Rahimullah ne diyor ve hangi hadisi getiriyor? Eller üzerine secde etme bölümü. E, Şeyh Albani'nin kitap ve sünnete göre namaz kılma şekli sayfa 224. Eller üzerine secdeye kapanma başlığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secde yaparken dizlerinden önce ellerini yere koyardı. Az önceki saydığım Buhari ve Müslim'deki hadisi getiriyor Dari i Kutnideki. 442 bu hadis İbni Huzeyfe Dari Kutni hakim sahih olarak rivayet etmişlerdir diyor Şeyh Albani. Bu şekilde yapılması emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Secde et, etmeye zaman devenin çöktüğü gibi çökmeyiniz Dizlerinizden önce ellerinizi koyun demiştir 443 Ebu Davud Bukhari e, Ne sayı sayı olarak rivayet etmiştir Burada yerlerini numaralarını veriyor Dit notlarda da geniş geniş bu konuyu açıklıyor Şimdi Albani Rahimullah dizlerinizden önce ellerinizi koyun diyor İbni Kayyum Rahimullah ellerinizden önce dizlerinizi koyun diyor ya kardeşler ben 10 senedir bunu anlayamadım büyük ihtilaf var. Bunu çözmek mümkün değil. Ya böyle bir yaklaşım olur mu Allah rızası için? Haşa bu dil ihtilaf kaynağı mı? Ya bir bakılır bu alim hangi delile dayanmış, bu alim hangi delile dayanmış? İbni Kayyum Rahimullah ise şu delile dayanmıştır. Dizleri önce yere konulacağı babı. Zayıf hadis. Vay İbni Hucur Rahimullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gittiği vakit dizlerini ellerinden önce yere koydu. Ebu Davud ikinci cilt, Tirmizi birinci cilt, İbn-i 3 üçüncü cilt, Dar-ı Kutnu üçüncü cilt. Sünenler diyor ki bakın aynı hadis kitapları. Bu zevayette zayıf olarak rivayet edilmiştir. Bu hadis zayıftır. Ebu İsa Tirmizi ise şöyle diyor. Bu hadis gariptir. Bakın bir hadis vardı. Bunun üzerine şimdi söylenen sözler. Bezzar diyor ki bu hadis zayıftır. Yine Bezzar diyor ki bu hadis hadislerin içerisinden lafsı çıkartılmış bir sözdür. El Hakim diyor ki bu hadis uydurma ve batıldır. İbni Kayım el cevizi ise şöyle diyor. Bu hadis sahiptir ve ben bununla amel ediyorum. Zadülmat birinci cilt 151. sayfa. Şimdi İbni Kayım böyle dedi. Albani ve bütün alimler de eller koyulur dedi sünnet alimleri. Büyük bir ihtilaf mı bu muhterem kardeşlerim? Alimin birisi böyle anlamış, bu zayıf hadisi sayı olarak anlamış ve bununla amel etmiş. Allah ondan razı olsun. O bizden milyonlarca kat üstün bir insan eserlerine baktığımız zaman. Ama hata edemez mi bu insan? Biz kimizde onun hatasını tespit ediyoruz. Biz zaten tespit etmiyoruz. Ona denk bir alim tespit ediyor. Ve sahih delilleri ortaya koyuyor Muhterem kardeşler Onun için bu mevzu büyük ihtilaf meselesidir Sakın anlamazsınız Anlamazız şunu yapmayın bunu yapmayın Şeklindeki yaklaşımlar Sünnete Kur'an'a sünnete uygun Söz ve davranışlar değildir İhtilaf olabilir Bunlar hayır için ihtilaf etmişlerdir Belli bir delillere dayanmışlardır Müştehit iştihat etmiştir Delilleri toplamış Anlamaya çalışmıştır İsabet ettiği de olmuştur Etmemiş de olmuştur Allah bunlardan razı olsun. Bunlar yine ecir almışlardır ama biz bunları ihtilap ettiği ihtilafa ruhsat var. Hadi ihtilap edelim dediğimiz zaman Allah korusun büyük fitneye düşmüş oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin bu konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ayrıca İbni Teymiye Rahimullah kitap ve sünnete dönmenin gazap ehliğinden kurtulmanın özellikleri başlığında 31. sayfada Kitap ve sünnete dönmenin gereğini geniş geniş açıklamıştır burada. <gülüyor> Allah razı olsun. Bu konuda ve başka konularda sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. <gülüyor> Bana bir soru soruluyor. Buyurun. Evet. Kur'an'da niye yapıyoruz? biz ne ifade ediyoruz? Gerçi dünden halde geçen televizyonda çıkmış Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biz diye kastettiği ayetlerde bazen melekleri kasteder bazen de Subhanehu ve Teala kibarlığından kendini kasteder. İlla bizden kasıt çoğul değildir. Bazen Allah'u Azze ve Celle kendini kasteder. Bu Kur'an'ın inceliğinden, kibarlığından fasihliğindendir. Mesela der ki mülk süresi 16-17'de bizim sizi yere batırmayacağınızdan Bizim size gökten taş yağdırmayacağından emin mi oldunuz? Burada Rabbül Alemin direkt kendisini kasteder. Bazen de e, biz derken görevli melekleri de kastedecek. Şimdi geçen gün okudum İbn-i Kayyı ve Cevzi'nin bir kitabı var. Bu kitapta e, bir konuyu böyle ihtilaflı olarak topluyor. Ama ha? sonda o toparlıyor ama ben anlayamadım mevzuyu. Şimdi namazı cemaatle kıpların, hükmüyle alakalı üç dört tane görüş sergiliyor. Bu görüşlerin de hepsinin delillerini veriyor. Ama delillerden baktığın zaman hepsini haklı gidiyor İşin yani Işin içinden çıkamıyorsun. Bir tanesine bakıyorsun, farzdır diyor. Namazı cemaatle şey diyor. Onlar. Bir tanesi öbürü diyor farzdır. Diğer diyor sünnettir. Birisine bakıyorsun namazın sıhhatinin şartı diyor. Öbür dünya namazın sıhhatinin şartı değil. E, kimileri yaptığı zaman düşer diyor kifayet. Bana getirdikleri dediler bakıyorsun. Eee burada emredeyim de işte cemlerinin gibi. Ondan sonra diğerleri parzdır, dil diyenler bakıyorsun 20 derece cemaatte dekılmayan evde veya çarşıdaki namazında. Gibi birçok delil serde oluyor. Ama ben çıkamadım yani işin içinden. Hepsinin delilleri olmasına lazım. Şimdi burada iki konuyu getirelim yan yana. Bunların üzerinde bakalım. Cemaatle namaz kılmak farzdır diye bir risale var. Onu bak ufak bir hisale, ufak bir risale. Şimdi orada cemaatle namaz kılmayı kusursuz terk etmenin hükmü anlatılır buradaki mazeret gündeme gelir yani senin cemaatle namaz kılmanı engelleyen mazeretler neler olmalı daha fazla buna bakılması lazım mazeretsiz cemaati terk etmek günatır. bu sefer öbür ta ta taraf diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ee, cemaatle kılan 27 tek başına kalan tek bir sevap alır işte görüldüğü gibi tek başına kılmanın ruhsatı da çıkar diyorlar yani bir kısmı evlerini başına yıkarım Sürünerek gidin, işte ayaklarız olmasa sürünerek gözleriz olmasa kılavuz tutarak yılan akrep olsa yine giderdiniz hadislerini getiriyor. Bir kısmına diyor ki burada cemaatle kılınan 27, tek başına kılınan 1. Burada demek ki tek başına da kılınacağının delili var diyorlar. Bu iki ağırlık üzerinde yoğunlaşıyorlar. Başka da var. Yani var daha birçok. Sahabe çok. geliyor, Allah Resul diyor, sen bizle beraber neye kılmadın? Kılmadın. kılmış, Kılmıştı. Bizle beraber kılsaydın da nafile olsaydı. Evet. Gibi. Delilleri getiriyorlar. İşte burada mazeretsiz nama, cemaati terk etmeyle mazereti olma arasını bulmak lazım. İşte orada diyorlar ki mazeretli cemaate gelmeyen mazeret olduğu için zaten cemaatte gelme hükmünü alır çünkü kendiler değil mazeretler hasta olma ve benzeri ve benzeri. Bu öbür hadiste ise 27 dereceyle derece arası ise mazeretsiz olarak diye. Işte mazeretsiz terk etmemek lazım. O çıkıyor ortaya. Ne bileyim hadisler zaten işte hadislerde mazeretsiz cemaati terk etmemek çıkıyor. Hatta namazı kabul olmaz. Ama o tek kılanların mazeretten dolayı tek başına kılıyorlar. Doğru, mazereti olduğu zaman bir insanın neden faziletine gitsin? O değil kendine gitsin. Cemaatle kılmadığı için, bunun hikmetini başka yerlerde açıklıyor, namazını vaktinde kılar. Şimdi tek başına kılan bir insan, ezen okunduğu gibi namazını kılar mı? Bir gün, iki gün kılar en fazla. Bunu ilim ehli ve başka sahabelerin sözlerinden diyor ki birincisi tadili erkânına daha az dikkat eder. İkincisi e, hatalarını cemaatten birinin uyarmasından mahrum kalır. Üçüncüsü vaktinde kılmaz. Dördüncüsü cemaat halinde yapılan istikbarlardan faydalanmaz. Bundan dolayı e, 27 derece sevap alamaz. Bu da onun şeyidir. Mesela mazeretlerden bir tanesi. İşte ezan okunduğu zaman ihtiyacının gelmesi. Evet. Yani bu onun on elinde olan bir şey değil ki. Değil ama öyledir. İşte kadında geliyor. Ey Allah Resulü Ademoğlunun kadınının suçu ne? Hasta olur, namazı terk eder. Yani Allah'ın bir lütfudur. Ona göre hazırlık yapacak. Eğer bu hazırlığı yapıp mazeretli olarak cemaatten mahrum kaldıysa 27 derece ecirden geri kalacak. Hikmeti neymiş? Bir, Fatiha üç kısım. Orada müminlere dua var. Cemaat halinde o duadan mahrum olacak. Bir, vaktinde kılamayacak. iki. kusurlarını birisi uyarıp düzeltmeyecek. Üç, e, Tadili erkenler riayet etmeyecek. Dört, sağındaki ve solundaki müminlerin mahfiretinden faydalanamayacak. Beş, yolda camiye giderken bir ecir ve bir günahının silinmesi dönerken bir ecir bir günahının silinmesinden mahrum olacak. Altı. Bunlar da ona 27'de bir kazanmayı, bir almayı sebep kılıyor. Allah öyle takdir ediyor. Yani orada, orada bir şey arayamazsın işte. Şimdi sen şunu diyor, diyorsun ki adam mazerete binaen cemaati terk ettiği halde suçu 27 dereceden mahrum olsun? Suçu değil ama şu faziletlerden mahrum kalıyor. Mesele diyor ki güçlü mümin fakir müminden Zengin fakirden güçlü zayıftan hayırlıdır. Şimdi güçsüz mümin diyebilir mi ya benim suçum ne benim de gücüm olsaydı da yapsaydım. Öbür taraftan bakıyorsun öyle insanlar var ki fakir olması onun için hayırlı. Öyle insanlar var ki zengin olması onun için hayırlıdır diyor. Yani bu da Allah'ın kaderidir. Dualar vardır onu telafi edecek dualarını. Mesela fakirler geliyor diyor ki ey Allah Resulü zenginler sadaka veriyor şunu şunu şunu yapıyorlar ecir alıyorlar. Bizim bunlar yok. Size bir dua öğreteyim. Onların yaptığı ecil verir diyor. Nedir? Şudur diyor. Bu sefer zenginler de duyuyor, okuyor. Geliyorlar tekrar. Ya Allah Resulü. Zenginlerimiz de bunu okuyor. Allah'ın onlara ikramıdır. Ne yapayım diyor. Yani yapacak bir şey yok orada. Allah senden razı olsun. Cümlemizden razı olsun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bizim şey İstanbul Çocuk Tedresi'yle bu konu işletmediği. İşlendi. Gerçi sen... o konuyla <gülüyor> alakalı İbni Kayım el Cevziyenin kitabı var. Çocuk bakımı ve eğitimi diye kitabı var.